Arif ustadan gençliğe destan Kademi çarşıda bir bilge insan Dükkan'ın huzurdu ruhlara derman O Arif ustaydı gönlü bir ulan Cikler olarırdı geçerken devran Bir gün dükkanına soluksuz varan Bir adam işittim dedi hey, heyecanla Dolu bir sesle kalfandala olan O kötü haberi her yanda duyan Usta sözü kesti dur hele heyecan Dilinden dökülen olmasın ziyan Üçkar burun vardır diştanla tartan Önce sözü ele kalmasın yalan iki hakikat tirvan Havada duran ikincisi iyilik sözünle yanan Bir gönüllü olur yoksa bir viran Hayırlı bir bir söz mü şeref kurtaran Adam kalmadı ne ses ne beyan Üçüncü faydalı ama her zaman Merhem mi yarayan yoksa atan Bu sözden geriye yerine Yer onarır dur geçerken evran Bir gün dükkanına soluksuz varan Bir adam işittim dedi hey, heyecanla dolu bir sesle kafandan olan O kötü haberi her yanda duyan da sözü kesti dur hele ey can Dilinden dökülen olmazsın ziyan Üç kaybım vardır bana tartan Dilinden döküle damla dal Önce sözü ele ele kalır urhan Gözünle gördün mü yoksa bir güman Adam sustu başı eğildi o an ikincisi iyilik sözüne yanan bir yanan bir Havada duran ikincisi ilk sözle yanan Bir gönül mü olur yoksa bir düğüm an Adam sustu başı eğirdi o an ikincisi ilk sözle yanan Bir Ayılı bir söz mü şeref kurtaran Adamda kalmadı ne ses ne beyan Üçüncü faydadır ama her zaman Merhem mi yarayan yoksa atan Bu sözden geriye ne kalır inan Cikler onarır dur geçerken devran Bir gün dükkanına soluksuz varan Bir adam işittim dedi hey, heyecanla Dur bir Sözünle yanan Bir gönül mü olur Yoksa bir viran Hayırlı bir söz mü Şeref kurtaran Adamda kalmadı Ne ses ne beyan Üçüncü faydadır Anla her zaman Merhem bir yaraya Yoksa kan atan Bu sözden geriye ne kalır inan Sessizlik gürüye ne kalır inan Sessizlik büyüdür o küçük mü tam? işte kısa kısada hisse Ey akla uyan Dilin iki yüzü Keskin bir kaman Bir yanlış şifadır Bir yanı talan sözü Eyleme destan Sorumluluk hisse, Kalbim mi yanan Budur en kıymetli Büyük intihan Eyasi gençliğim Ey fidan Hayat yollarında sis varken dolan Ümidini kesme Rabbine dayan Tuşlara basarken Geçerken zaman O üç harbur olsun Aklında kalan Sözünle birleşsin Aklınla vicdan Ne gönül kılsın Ne de bir insan Kökünden beslen de, Yüksel her zaman Gelecek seninle you know